851 numaralı konu, Hazreti Ebubekir'in "Siz kendinizi korumaya bakın" Ma'at 5. 105 ayetini tefsir etmesi. Evet, Hazreti Ebubekir, Halife seçildiğinde minbere çıkarak Allah'a hamd ettikten sonra şunları söyledi: "Ey insanlar, sizler, ey iman edenler, siz kendinizi korumaya bakın. Siz hidayette olduğunuz zaman başkasının dalalete gitmesi size bir zarar veremez." Numaralı konu, Ma'at 5. 105 ayetini okuyor fakat doğru yorumlayamıyor. Ben Hazreti Peygamber'in, insanlar, işlenen bir kötülük gördüklerinde ona engel olamazlarsa Allah Teala onları, tamamını kapsayan bir belaya düşer eder, buyurduğunu işittim, Ebu Bekir Sıddik, Allah Resulü'nün halifesi ünvanını aldığı gün HZ, Peygamber'in minberine çıktı, Allah'a hamdüysen alır ettikten, Hazreti Peygamber'e salat-u selam getirdikten sonra ellerini, Hazreti Peygamber'in hayatlarında iken oturmakta oldukları basamağa koyarak şunları söyledi, bir keresinde doğrusu, Hz. Peygamber, şuraya oturdular ve, Ey iman edenler, siz kendinizi korumaya bakın, siz hidayette olduğunuz zaman başkasının dalalete gitmesi size bir zarar veremez, numaralı konu, 5. 5.sur 105 ayetini okudular, sonra da bunu şöyle tefsir ettiler, Allah Teala içlerinde işlenmekte olan fenalıklara ve kötülüklere engel olmaya gayret etmeyen ve bunlara nefret gözüyle bakmayan toplumlardaki tüm insanları cezalandırdığı gibi onların dualarını da kabul etmez, Hz. Ebu Bekir Sıddik bunları söyledikten sonra iki parmağını iki kulağına sokarak, eğer ben bunları dosttan işitmemişsem şu iki kulağım sağır olsun, dedi.